Bismillahirrahmanirrahim. Bu inşallah konumuz sınası olsa inşallah Teala gerçek müminle biz Allah korusun münafıklar kimlerdir? Bir insan kötü şey bilmesi gerekiyor ki ondan sakınması için. Kuran-ı Kerim'de Ayetleri gelir zaman peygamberimize. Sahabeler önce buna kendine bakarlardı. Acaba bende de münafık var mı diye bakarlardı. Şimdi mesela bazı hastalıklar olur. Kişi önce kendine şüpheliyor acaba. Acaba işte kalp var mı, tansiyon var mı diye. Yani bunun gibi muhteremler demek ki münafıkı diye bir şey var. Kur'an-ı hakkında şu ayet kelime kerime var. Bu da sakınma gerekiyor. Velamız buyuruyor. Es-Sezübillah. Bismillahirrahmanirrahim. El-Münafikûne ve münafikatü Münafık erkekler, münafık kadınlar. Mevlamız Peki anlamı ne münafıkın? Bu mastar kökeni gelir. Nifaktan gelir ayrılık, iki anlamına geliyor. Münafık da bu ismi fail olmuş oluyor. Bunlar münafıklar Müslümanların kalabalık olduğu yerde olurlar. Eğer bir de Müslümanlar kalıboluk yoğunsa orada İslam kuvveti ise orada münafık olur. Mesela Mekke-i Mükerreme döneminde Mekke mükerremede... orada münafık yoktu. Neden? Çıkarıyor çünkü. Neye Müslüman görürsün? Neye işkence azap işkence çeksin? Velayımız büyüyor. Münafık erkekler ve kadınlar. Balduhum mim baldin. Bunların bazısı bazı sındandır. Yani bunlara birbirinin benzeridirler, aynısıdıriller. İster şu dönemde olsun, ister bin yıl önce olsun, ister eski ümmetlerde olsun, hiç merak etmiyor Münafıklar her zaman vardır bunlar ve bunların birbirinin benzeridir, aynısidir. Bunların tabi çok alametleri var. Yani sıfatları var, Kuran-ı Kerim'de var, hadışerte var. Yalnız inşallah bu ayettekine bakırız inşallah. kısatma için durumu. Peki bundan nasıl belli olur? Ne yapar münafıklar? Mevlamız buyuruyor bil بِالْمُنْكَرِ Bakın ilk alameti bu geliyor. Sıfatları Münker'i emrederler. Münker kötülü yani. Haram olan şeyleri Güne olan şeyleri, onlara bunları emrederler. Yani bunları tavsiye ederler, bunları söylerler, bunları yaygınlaştırmaya çalıştırırlar bunlar. İslam'ı bozma isterler bunlar. Bunların sıfatı bu, alameti bu, bunların yapısı bu. Yapısı bu. Mesela bir genç namaz mı kılıyor? Ne der münafık olan kişiye, erkek veya kadın, yarım sen daha çok gençsin ve yerde kılarsın der. Bir genç kız kapanıyor mu? Ne de ona münafıklar? Kızı daha gençsin ve hele şimdi biraz genç ol bakalım, biraz dünyanın zevkini al bakayım, ileride kapanırsın derler. Halbuki muhteremler, Müslümanlık yaşlarım hasıl değil ben. Yani artık yaşlanmış, her de emekli olmuş, hiçbir şey yaramıyor da. Hani sen camit bakalım. O değil mi muhtemelenler. Resulullah Fırat bir genç, erkek veya hanım, bir genç, Allah-u Teala'ya kulluk ettiği zaman, gerek namaz, gerek itaat derdi. Bir genç, kız ve erkek, Allah kulu ettiği zaman yüce Mevla onu meleklerine gösteriyor gökte. Allah gözü değil, melekler gökte yani. Yüce Mevla onu meleklerine gösteriyor bak meleklerine. Bütün gök melekleri bakıyorlar. Deyen melek, buraya ki meleklerim bakın şu kuluma, bakın şu kuluma. Güçlü nefsi amarisı var. Onları aşmış. El bağlayıp kuturuma dikiliyor. Allah, onunla meleklere iftihar ediyor. İftihar ediyor. Allah iftihar ediyor. Bunlar bu şekilde. Yani aslı ibadet nedir? Nefse güçlü olduğu dönemde. O dönemde. Mesela bir ordu. Bir ordu komutanı, başkomutanı e, küçük bir devletle küçük bir kuvvete çarpışıp kadansa savaşı hiçbir şey şey olmaz ama bir ordu komutanı büyük bir devletle yani kendisinden daha güçlü bir güçle orduyla savaşır savaşı kazanırsa hatta tarih bile geçiyor uzun mutlu muhteremler işlemiş artık maçada gidemez televizyon seyreden artık gözleri görmez kulağı işitmez abdur'un idrarını hiçbir şey yaramaz evde de efendim artık oğlu kızı geleneğine artık ona bıkmışlardır. Hadi baba be, sen git bakayım camiye, git bakayım cami, camiye. Bu değil Müslümanlık muhtemelenler. Bu değil Müslümanlık. Uğud harbine gider ki İslam ordusu, giderken henüz daha bülü Ermen çocuklar vardı. Daha sahabe değiller. Çünkü bir insanın sahabe olması için bülü çağını ermesi şöyle iman peygamberimize. Böyle çoluklar vardı. Hazri Ablu Ömer gibi bir anemdi. Enes bunlara dahil muhtemelen Bunlar daha iyi verece. Bir, bir, şey. bir çoluklar, bunlar baktılar ki, İsa morusu cihada gidiyor u'da. Resulullah gidiyor. Duramadı genç çoluklar. Çoluk duramadılar böylece. Şey. Bunlar da oraya katıldılar. Uğud'a gelmeden peygamber mola verdi a.s.m. adetleri, orduyu peygamberçilere şey bir gözden geçirdi. Yani teftiş etti orduyu. Şimdi çocuklar, bakın müteremler çocuklar peygamber onları küçük görüp de geri çevirmesin diye ayak parmağına baslar Uzun görürsün boyları evvel. Ayak parmağına ucuna bastılar, başlamaya kaldırıyorlar, peygamber büyük görsün derlerden. Peygamber çevirdi ama ya Abdullah İbn-i Ömer Enteirci Ya Enes bin Malik Enteirci Ya Abad Seyir Hudriye Enteirci Tek tek benden şafi Sıra birine geldi İsmi Rafi benim Ya Rafi Enteirci derken Ya Resulallah Benim beşli onlar gibi ama Benim cüslüm iri ya Ben kuvvetiyim ya Ben Benim de taş atmasını biliyorum ne olur? Ağlıyor. Yaş geliyor gözünden. Ne olur ya Allah bana izin ver ben de geleyim seyircilerle beraber. Ağlıyor yalvarıyor. Ya. Peygamber baktı. Gerçekten iri yapılı. Öbürünün daha iri yapılı. Yaşanlar iri yapılı. Peki. izin ver doğana. Verden buradan başka bir çıktı işlem Hazır Vasit bir biri çıktı çocuk. Ya yolla beni geri verdin, ama Rafi'yi götürüyorsun. Peygamber baktı ona. Bak sen ufak ama. O yeni cüzür senden. Allah, böyle güreş yiyorum ama izin bana güreş yem yarası. Ben yiyiyorum güreşte ama ben o kuvvetliyim. Peygamber, hoşuna gitti. Peki güreşin bakalım burada. Ordu kenar şekildir bu şekilde. Resmimi böyle seyrediyor. peki önünde iki çocuk tutay güreşe. Yani sır cihada gidebilmek için. altı alta üstü böyle. kara güreşi güreş bası öbünü yendi, iri yendi bu. Sırtım tam yere getirdi. Kalktı yarası yola hak hak ettim işlerinde. Gel bakalım dedim muhteremler. Ve o da uğuda gitti. Gerçekten çok uğraştı böyle. Taş atarak ama. Kılıç kullanmıyorlar, kaldıramıyorlar. Kılıçların boyları kadar. kızı kaldıramıyorlar, taş atıyorlar böyle. Onu diye beceriyormuşlar. İşte muhteremler, müminler, müminler bakın Allah yolunda her şey yapmak istiyor böyle. Can istiyor. Nağmınaf, nağmınafuklar, Münafıklar da münkeri emziyorlar, münkeri. Ya artık sen küçüksün be, sen daha namaz kılma bakalım da, birine klasla bakalım. Hele bir askerin yap, hele bir kızla mesela, hele bir evlen falan bakalım, hele bir çalışçı olsun bakalım derler. Yani marufiye ve bunlar marhu da ne ederler? Zeyn hevne anil ma'rufi münafıklar. Dedim ma'ruf Allah'ın emirleri. Namaz kılacak ve hoca mısın sen? Derimler. Çok kadar bir şey oluyor böylece. Namaz kılacak, hatta bazı yerlerde cumadan, cumaya gidenlere bile hoca diyorlar. Bak, Münafık bunlar Allah koydun bu şekilde. Olur mu bu şekilde böylece? Nam hocalara hocaların farz namaz bu şekilde? Her insan farz namaz bu şekilde. Demek ki münafıkı ilk alamet bu böylece yasakları savunurlar yani haramları savunurlar insan harama teşvik ederler açıcısınız hacıcısınız efendim düğün yapacak ya bu tukatın mı bu haşa olur mu belge şey teslimatı düğün e, ne olacak haram işti önce efendim sarsılı cazike kişi şunlar bunlar olacak hep münafıklar. Böyle haramları savunurlar. Allah emri gelince ondan da ne etmeye, engellemeye çalışırlar. Ve ne ey diyelim. Ellerinde Allah yolunda çok sıkarlar. İslam için, Allah için kat yemişliği veremezler. Kat yem koparıp veremezler. Ne zaman verirler? Eğer bir riyakârlık gerekiyorsa. Bir kalabalık toplu, muhtim falan olsa, insanlara gösteriş için velâ bürüyor. nase? Nisa sonunda bu geliyor mu? Velâ bürüyor. nase? İnsanlara gösteriş için insanları görüyorlarsa, o zaman bir şey yapar. İnsanları görürsün diye bir şey yapar. Hatta camide yardım eder. Kur'an-ı yardım eder. Bak Frank işte maşallah be bak över bizi onu bu şekilde. Bak şu kadar milyar verdi camiye, şu kadar şunu verdi. Ama onu gösteriş için veriyor. onunla bir yararı vardır. onunla bir çıkarı vardır. On şey bu On vermiştir. Yoksa Allah yolunda avuçları sımsıkı bak veya bir bu ne ediyor ya? Avuçları sımsıkı damla vermezler işte ama sami vermezler nesullah'e ve bunu Allah unuttular. Bunu Allah unuttular bunlar. Allah'ı hiç hatırlamazlar bunlar. Allah'ı zikretmezler. Allah'ı hatırlamazlar hiç. Yani namaza gelebilirler, namaza kılarlar ama hiç akıllarına Allah gelmez. Yani namaza böyle tabii öyle bir yine başkermede sibilla ve iza kaam ile salati kamu küsale. Namaza gelirleri zaman da tekasül. Böyle erine, gerine, tembel, tembel artık böyle zoraki yani böyle zoraki camiye gelme. Hatta biliyorsunuz Ramazanda bu daha çok açılır belli oluyor hutremler. Ne yapıyorlar? Hangi hoca Teravih namazını daha hızlı kıldırıyorsa, onu tercih ediyorlar. Filan daha çabuk kıldırıyor. Uzaksa böyle gidiyorlar bak. Yani yakınındaki bir cami hocası tekva ise böyle sünnet rica ediyorsa namaz boşuna geçmesin. Allah kabul olsun diye buna bir şey sarf ediyorsa yandaki hoca, camideki hoca oraya gitmezler. O biraz yavaş kıldırıyor. Neden camide sıkılıyor madem sıkılıyor? Bir gün bir gençle karşılaştım 20 sene önce köyden gelmiş. Sordum hangi fen köydenim? Ramazan'da nasıl dedim cami dolu mu cemaat falan Ben de bizim cami gitmiyorum teraviye. Ne diyorsun? Yakın bir köy varmış. 25 dakika bir şey mesafe ve o köye gidiyorum teravi e ne mezhebi. Niye yakın camide? İzmir'e bez yavaş kulüreydi. O daha hızlı kıldır ya. Benim 4 dakika fark ediyor. İşte 8 dakika fark ediyor. Hadi 10 dakika derim dedim. Peki ne kadar Sürekli gitmen 25 dakika. Dönmen 20-50 dakika. Bakınız camiden 10 dakika çıkmak için 50 dakika. Yayan yürüyor. Ona razı böyle. Razı. Gider ki camide 10 dakika az kalsın. Az kalsın verenler, peygamber her şey buyurmuş. Peygamber'in mutluluklarında. Münafık camide ne gibi? Kettayri fil kafesi. Kettayri fil kafesi. Münafık camide kafesteki kuş gibi. Kuş, doğada yaşayan kuş. Hür yaşayan bir kuş. Yakalanıp kuş kafese kondu mu kuş ne yapar? Böyle kafası vurur, yaralar, maralar kafes onu sıkar, sıkar. Halbuki kafes onun bedenine göre belki elli katı büyük, hacim olarak ondan. Ama ona kafes dar gelir muhtemelen. Sıkılır. Mümin de kessemeki filmayı. Mümin de balık suda durduğu gibi. Balık sudan bıkar mı? Bıkmaz muhtemelen. Hatta balık kazan böyle bir dalga malga onu bir kıya vursun. Zavallı balığı çırpılır, çırpılır suya atacak. Suya atadı mı oh rahatlar. Onun canı suda. İşte bakın muhteremler hep ölçü bize bunlar. Eğer bizler camileri seviyorsak bir cami sıkmıyorsa camide huzur buluyorsak Allah şükür edelim elhamdülillah müminiz muhteremler. Hatta mesela insan bazen gezmeye gider başka yerlere i̇şte iş icabı gezme gider insan İstanbul, şurası, burası, burası İnsan geceye katavi bu ne olur? Heli yazın sıcakta insan buna olur, sıkılır, daralır falan şeyler var. O anda eğer o kişi gerçek müminse bir cami ziyarete falan girdi mi? Daha kapıdan girerken bir oh çeker şey böyle. Rahat rahat atar bakındı. Ölçük onda. Rahat atar Bir cami girerken insan camide gene oh çeker şey bir rahatlığı olsa elhamdülillah o kişi mümini kain olur. Yani camide sıkılma bakınız. Allah unutmamak vela görüyor. Nisu'l onlar Allah unuturlar. Unuttular. Hatalı hil mazi. Allah onlar. Hiç münafı Allah hatırlamaz Hatırlamazlar. hatırlamaz Yani Allah'ın emrini, haramını, fahiş hatırlamazlar. Allah'ı zikretmezler böylece. Nasıl ki işte Allah falan bu şekilde böyle. işte Allah kolaylık versin falan böylece yani bir lafın gelişi böyle, bir lafın gelişi böyle Allah hatırlanmazlar bunlar. Fenesiye hum ama bakın ciddasına buradaki fiil buna deniyor faiz cezaiye. Şimdi Allah unutan kişi ne oluyor? Allah ona unutma mamlesini yapıyor. Fenesiye hum Allah ona unuttu. Allah'ı unutmuyor rica alıyor. Onlar Allah-u Teala'da unutma yapıyor. Nedir bu? Allah'ın rahmeti ondan kesiliyor, kesindi geliyor. Der. Hidayet yok, rahmet yok, feyiz yok, ruhsal zevk yok, maneviyat yok. Muhtemelenler, çok yaşantı gerçekte aslında böyle şey. Yani eğer bir kişiden haşa, o ilahi rahmet kesildi mi, Koptun oradan? Allah korusun. Çok ama çok zor, çok zor yaşandı. Evlulla işte burumuz evlula işte Biz diyorlar dünyada her şeye katınız diyor bak. Evlulla bunu söylüyor. Biz dünyada her şeye katınız diyorlar. Her şeye sabederiz ama Allah'ın rahmeti. Allah'ın muhabbeti, Allah'ın o feyze kalbimizden kesildi mi, ona dayanamayız, o zaman çıldırırız diyorlar. Bunu bak. tadan, onu tadan değil mi? Ne diyor Emre? Cennete bahsediyor da bak, cennete bahsediyor da tarif ediyor. İsteyene versen anı, bana senin gerekseni senin yok. Bak. Yani cennet hiç kalıyor böyle. Eğer bir kişi bu Allah'ın, Ceneşşan-ı Mevlamız'ın bir muhabbetini Aşkını, sevgisini, o mani, feyiz, ruhsan zevkleri bir insan bir tattı o kişiye cennet bile hiç kalıyor. Hiç kalıyor, hiç kalıyor. İşte demek ki kim Allah unutursa Allah ona unutma muamelesi yapıyor. Dünyada feyzsiz, ruhsuz. Şey. Allah korusun. Taş gibi, kalbi taşlaşıyor. Melam yürüyor, kalpler hakkında. Kendi hicare, ev eşeğinde kas bak. hatta Melahım Ev eşeğinde kas be. Hatta Melahım onların kalpleri taştan daha katı melam yürüyor. Da. Taştan daha katı kalpleri böyle şey. Onun için e, namazı kılsa, namazı kılsa, yani bir hatır için, gönlün için, neyse bir camiye girse bile böyle, zerre kadar namazdan bir tane alamaz böyle. Alamaz. Tabi kalbi de taş gibi. Hatta Mevlam biliyor. Taştan katı kalbi ne olur? Gönül ruhsuz. Onun için sıkılır. Namaz onu sıkar. Namaz onu sıkar böyle şey. Bu dünyada bir de kabir var ama ölüm var. O da ölecek ama. Onlar da ölüyor. Herkes ölüyor. O zaman ne olacak? İş o zor atan zarar işte Ya Kabre girdi mi yalnız kaldığı anda oğlu, evladı, kardeşi, artık komşusu kimlere varsa hepsi ne yapıyorlar? Üzerine ancak torba katılıyor en son. Toprak. Avuçta, kürekte, torba atılıyor üzerine. Ya düzeltiliyor. Süstünü müstünü bir şey yapıyıp, yapıyor. Üzeri yapılıyor. Kullan bu kadar. Yalnız kaldı. Yalnız kaldı. İki mele geliyor. Merabuke. Yok Allah'tan kapı diye yok. Merabuke. Yok yok yok. Mezar'a gidiyorlar. Ondan sonra kim geliyor? Azap meleği geliyor sonaya dinçe. Ondan yüz sorgusun bak. Allah azap meleği. Azap meleği ona adının kulak vermemiş, duymuyor. Yani o kadar o kadar bağırsın, bağırsın duymuyor melek hiç böyle şey. Ona Mevlam Mehmet mi olmuşum böyle? Ya dışı şekilde böyle şey. Azab gir Allah korusun böyle şey. Tabi mahşede böyle, bir de cehennem var mu Cehennem var değil mi? Cehennem var böyle. Allah korusun ya, cehenneme girecek, yalvaracak. Ne olur ya Rabbi, ben tekrar dünyaya gönder. Kolun geçti yok fayda yok Neyse Ne yok? İnne minafikine humil fasiku. Feriabir ya. ''İnnel münafıkîne'' işte münafıklar, ''Hum onlar'' ''El fasıkun'' Onların her biri fasık. Yoldan çıkmışlardır onlar. Aşırı azmışlardır, yoldan çıkmışlar Mevla buyuruyor. Bir de Mevlam arkadan şirin onların, melam ı buyuruyor. ''Ve adallâhül münafıkîne'' Vel münafikati Bak, ve adallah. Allah vaad dedi ama şimdi. Münafık erkeklere, kadın ve kadınlara. Vel küffare ve kafirlere de. Bakın burada vel küffare münafıktan sonra geliyor bakınız. Yani münafıklar Allah korusun kafirden daha tehlikeli. Daha tehlikeli. Onlara Mevla neyi vaat ediyor? Nâre cehennem. Onlara vaat bu işte ahirette. Cehennem ateşi. Başka yok onlara. Cehennem ateşi. Hem de Halidini fiha orada ebedi kalmak üzere. Orada ebedi ebedi kalıcı olduğu halde Allah onlara vaadi ilahi nedir? Allah korusun cehennem ateşi. Ateşi böyle. Daha cehennem yaklaşınca yaklaşınca o cehennemin uzaktan önce sesi geliyor. Ne sesi Neslesi var? Kaynayan suların gayya deryası var. Dünyanın kaç katı büyüklüğünde gayya deryası kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Simsiyah, korkunç, kötü kokulu kızgın bir buhar çıkıyor ondan böyle. O kaynayan şey böyle. Ateş, arada inflak edeceğim ateşi. İnflak et ara bir. Bir patlama, ateşin saçıyor böyle. Uzaktan daha onun sesini duyuyorlar daha böyle. Sesini duyuyorlar. Tabi ama melekler sevip gidiyorlar onları. Zebaniler. Mevlam buyurdu mu zebanilere? Sevillâh. Huzuhu fe kulluhu. Simmen cehime Hesabı görüldü mü? Mevlam buyur. tutun bunu. Bekleyin zebaniler. Fe kulluhu. İki elini boyna bağlayın bakalım. Atın cehenneme. Atın cehenneme. Hiye hasbühüm. Hiye o cehennem hasbühüm onlara gider işte. Bir, yani. Onların dünyada ne yapsın yapsınlar. Dünyadan bir makamaya gelirim, mülkiye şuna gelir, buna gelir, holdingi olur, yetkisi olur, şu bu olur. Ama muhteremler bir rüya bunlar. Be. Yani dünyaya aldanmak Bilmiyorum aklım vermiyor muhterem aldıranlara yani böyle. Bir insana yakışmıyor yani dini aldanmak. Hele bir insan bir makam mevkiye geldi, yetkisi oldu mu? Zaman bakıyorsun kabari kabari, şimdi kabari kabari benim diyor bu şekilde. Mübarek insan be! İneceksin oradan ama ya! İneceksin oradan ya! Yaşın ilerleyecek, yaşlı devren gelecek, hastalığın gelecek, öleceksin, kefenek <gülüyor> yiyeceksin, kalbi süreceksin. Olacak bunlar ama ya. Bu belirli bu. Geçen baktığım biri bir çiçek almış. Çiçekçiden. Anlamış çiçekten de kıymetli bir çiçekmiş. Pahalı bir şoktan. Onu almış da. Ama üzülüyor. Niye? Bu çiçek çok zaman aç, açmıyormuş. Çabuk geçiyormuş. Bakın muhteremler. Bir çiçek neyse insan doğu işte ya. İnsan doğu. Çiçek önce tohum toprak altında sonra ince filiş çıkıyor bu şekilde. İnce filiş çıkıyor. Yavaş yavaş gelişiyor büyüyor. Yapmağını veriyor tohumuşu açıyor. Çiçek açıyor tam açılıyor. Rengarenk. hayat açıyor. Kokusu açıyor. Ama bir duraklama dönemi var Gerleme dönemi kuruyup gidiyor. İnsan buna ne farkı var ki? İnsan da böyle işte muhtemelen. İnsanlar rahminden böyle dünyaya geliyor. Çiçek filiz gibi böyle. İnsan doğan çocuk gözü görmez, kulağı içtirmez el ayağı tutmaz. Yavaş yavaş büyüyor, gelişiyor, güçlüğünü, tam gençliğe en zirvesine geliyor bir duraklama. Derken geleme dönem başlıyor, yaşlı döneme geliyor ve ölüm gidiyor insan bu şekilde. Yani hayatın sonucu belli muhtemelen. Belli bu şekilde böyle. Yani buna hayata bile bile göre göre aldanmak bunun için insan bence akılsız olması lazım diyorum ben. Benim aklım vermiyor buna. Yani akıllı bir insanın bunu gördüğü halde böyle göre göre. E bizim yaşayanlar var. Bizim yaşayanlar var. Biz önce yüz sene, üç sene, bin sene yaşayanlar var değil mi? İçlerinde hiç imparatorlar, krallar, şahlar, derebeyleri, şunlar, bunlar. E, ne oldu muhtemelen, ne oldu muhtemelen, ne olmuş bu işte efendim? Ne oldu değil ben de Sayede gitti, kefenle gitti, bedenin şurudu, kemiş şurdu gitti bu şekilde böylece. Niye Allah'ın dünyası acaba onlar? Değer mi aldanma demez işi bu şekilde? E bunlara göre göre aldanmak işte bu şekilde. İşte Mevlam buyuruyor, hiyhasbuhum işte onlara o cennet yeter onlara, yeter onlara cehennem. Yani nasıl bir azap türü varsa. Hepsi cehennemde var. Hepsi var cehennemde. Vel aleyhimullah. <gülüyor> bir Allah onları lanet ediyor. <gülüyor> Velahum azabun mukim. Onlar cehennemde sürekli azap var. Şimdi görüşler müminlere muhteremler. Bela buyuruyor. Bu sayfada bir karşında bu. Müminler tebessümle melam buyuruyor. Siz bilirler. Ver mi müminat? Vel mü'minune, vel mü'minat. Mü'min erkekler, mü'mine kadınlar. Nedir mü'min? Amel-e eden geliyor, iman eden, edici. İnanacak, inanan. Yani imanın şartlarına, ama kendi görüşüne göre değil. Efendim ben böyle anıyorum. O iman değil ki. Allah'ım o değil bu şekilde. Kur'an ne diyorsa Resul'a ne diyorsa Kur'an ve sünnetin ışığında düsturunda inanmaya inananlar Allah mümin diyor. Vealluhum evliyav vealluhum nedir bunlar? Bunların bazı bazısının yani bunların birbirinin velisi bak velisi evliyav Evliya Velinin çoğu çoğulu. Bunun tekili veli gelir. Bunun için evliya deriz bazı kişiler evliya vardır böyle insanlar. tabi nedir bunlar evliya demek? Allah dostu demek. Ya o makama gelmiş. Evliya demek Allah dostu demek. genelde muhteremler evliya denince akım ne kadar aklımıza geliyor keramel aklımıza geliyor işte havada uçmuş işimde, kalbimde bilmiş şunlar bunlar bunlar mühim değil muhteremler bunlar mühim değil bunlar evliya nefsini yenmiş nefs amarasıyla savaşmış güreşmiş yıllarca nefsinle onun istin vermemiş nefsine onu Allah'a yol kul bu şekilde. Yani Allah dostu olmuş evliya. velamız buyuruyor, mümin erkekler, mümin kadınlar, bunlar hepsi yani kardeştir. Bunlar birbirinin nesidir? Velisi dostudur. Veli bir de şu anlama geliyor, mesela çocuğun velisi vardır. Efendim filanın velisi kim? Efendim benim velisiyim. demek bu? Yani şunu her şeye o sorumlusu vereceğim. Söylediğiniz için yiyemez, okulu, okul, her neyse terbiyesi, ondan sorumlu kişi velisi böylece. Demek ki mü'minlerin birbirinden de sorumlu, birbirinin velisi, birbirinde dostu, yani birbirinden samimi mü'minler seviyorlar. Peki ne yapma gerekiyor şu böyle olunca? يَاَمُّنَا بِنْ مَعْرُوفِيهِ var maruf yaparlar birbirlerine, birbirlerine emri mağruf yaparlar birbirlerine şimdi muhteremler mesela bir kişi bir resmi dairde bir işi var, iş o iş ama biraz karmaşık iş, oraya gir buraya gir, şu şu lazım, çok lazım bu işi yapmış, geliyor bir diğer mümin karşı oraya gidiyor ne der? Gerçekten müminse, onu seviyorsa kendi yorulmuş ya kendi çok hoşmuş ya ona yardımcı olur. Ne diyorsun ben yere gidiyorum. Peki ama şu şey yaptın mı bak? Değil mi? E Şunun tamamladın mı? İşte pul yapıştırın mı? Şunu yaptın mı? Bunu yaptın mı? Şu evrakın tamam mı? Bunlar tamam da öyle git oraya der. O da ne yapar bundan? Tabi sevinir değil mi? Allah sen razı olsun der bu şekilde. İşte ev-i de işte bu muhtemelen bakmışlar Bu. Madem ki mahşerdeki mahkeme küpere gideceğiz orada bak çekileceğiz Bizi ne yapıyoruz Müslüman kararına? Bizi yardımcı oluyorlar değil mi? Bak kardeşim, bir mahkeme kübra var. Mahşerlerinde Allah kulunu sorguya çekecek, e önce namazdanla ama başlayacak. Ama kardeşim bak namazı sakın bırakma ha! E namazı kılmak farz, namazın vaktini kılmak da farz. Ama vaktini geçirme birbirlerine. Bir kız mesela, bir açık maçım gözüküyor da hanım ve komşu mesela yakını bakını. Ama kızım ne yapıyorsun sen? Allah korusun bak. Mahşer var. E Allah bunu haram kılmış. Buna söyler muhteremler. Nasıl ki dünyada söyleniyor. Dünyada söyleniyor. Şimdi bazen muhteremler trafikte yoldan mesela radar olur bazen. Ya trafik kontrol ediyor. Gel ne yapar? Şoförler işaret verirler. Farlarıyla bu şekilde böylece. Yani dikkat et diye. İşaret verirler bu şekilde. Gelenlere karşıdan. Yani bak trafik var diye. Yani taban şu işte, delika. Ceza yiyecek. Bize bunu ne yapalım? Bize bunu dinde bu sinyal verelim bize karşı gelenlere. Ne diyorsun? Efendim işte falan düğüne ama sakın ha gitme bak. Orada haram şu var bir şekilde verece. Ne diyorsun? Faner ediyorsun. Ama sakın gitme. Orada şey günah var. Hadiçi. İşte muhteremler müminler birbirini koruyacaklar. Müminler birbirine samim karış olacaklar. Birbirine kenetecek müminler. Kenetecekler böylece. Aman filan bir eksik kalmasın. Bunun noktasına kalmasın. Kalmasın diye. Ve münkerine ederler. Ve yukuyumunas salate ve melâbile müminler namazdan güzel kılarlar. Yani birbirlerine baruf emir, leh-i münker yaparlar birbirlerine. Ama şu haramdır. Şimdi mesela bir hasta bu terimde hastalığı yaşamış. Hastaneye yatmış. Uzun bir tedavi görmüş. İyileşmiş biraz her yani neyse. Işte. O hasta yeni yakalanık kişiye bu hemen tavsiye eder. Hemen tavsiye eder. Bak sakın ha. Şunu şunu yeme bak. Şunu yapma. Şöyle yapma. Bunlar bak çok zararlı der. Şunu şunu kullan. Şunları kullan der. Ben konu iyi olduğunda der. Sevgili kişiye böylece da bunlar muhteremler. Yani İslam'da bahane yok İslam muhteremler. İslam bahane yok böylece. Şey. Mutlaka demek ne yapıp yapacağız. Yalnız bunda bir hassas bir denge var bu işte muhteremler. Allah'ın emini söylerken yani kişiyi böyle hayra teşvik ederken yanlış da tebliğ etmeyelim böyle. Şimdi i̇şte bazı kişiler böyle kulaktan duyma, hurafeler böyle, midatler, çok halk arasında var. Evelmiş şu günahmış, şöyleymiş, şu yapsın namazın kabul olmuyormuş. Böyle basit şeyler, kulaktan duyma ama bunları aktarmayalım muhtemelen Bunu diye bu şekilde. Yani iyi bilimi meseleleri. Halk arasında çok ama çok midat var. Bidat çok halk arasında. Nedir bir uydurma. Asıl olmayan şeyler abdestler, guzülde, efendim şunda bunda. Bir gün bir kadın geldi bana köyde komşum ben yani muhteremden dedi ki yarı kırkta ne yapacağız bir şeyden dedi. Yarı kırk ne yapacağız? Hiç duymamıştım. Hiç duydum. Dedim de yarı kırk, gelin doğumu yapmış da yirmi olmuş. Yani kırk diyorlar ya kırk kırk diye bir şey var bu şekilde böylece. O konuda ayrı tabi. Asya konuda gerçi de. Bir nefas ilgili o, kanla ilgili o kırk. Bakın, ne dedi? Yarı kırkta ne yapacağız? Yarı kırkta. E ne okumak lazım? Ne yapmak lazım? Ben onu duymadım. Yarı kırkta bir şey. Bir şey, bir şey. Aslı yok bu Bir şekilde böyle e yarın bir de dörtte bir kırk çıkıyor o zaman. Yarı kırk derken bu dörtte bir kırk çıkıyor. Onu çıkıyor. Bu şekilde böyle yani. Yani böyle şey yok mu? Efendim işte çocuk doğdu mu mutlaka çürük mevdi yapacaklar. Yapmasa olmaz. Yapmasa olmaz muhteremler. E bunlar uydurma muhteremler be. Uydurma bunlar bu şekilde böyle bir şey. Ya efendim çürübe beşik koyarlarmış da bir de beşik ilaç da varmış. Özel o ilaç da varmış da bu şekilde. Kim çıkarmış bunları? Bilmiyor muhteremler. Bir gün bir yerde mevdi okunuyor. Mevdi okunuyor. Tam hmm. mevdi karşı değil muhteremler. Yazan Sırman Şahsız'da muhterem kişi Evliullah yani kendisi böyle. Uluca imam kendisi yani. Sözler çok güzel. Peygamber ediyor. Güzel. Ama bir gün bir de okunuyor. Amin sonuna gelindi. Gel diye alkışkan diye revan diye. Aya kalkılıyor ya. Bir kişi aya ağrıyormuş kalkıyor muydu zavallı. Tabii kalkmadı. Herkes kalk, kalk kalk kalksan kalksan kalksan, kalksan herkes avustana Bakın bu tremler. Biraz sonra cemaat namaz kında orada oturup kıldı. Oraya kimse kalk namaz demedi. Şimdi adı cemaat demez Yalnız namazda kuyan farz. Farz namazın odası sünnet bile bak. Yalnız namazda kıyan farz mı? Namazda kıyan farz. Eme dokunup ayağa kalkmak orada nedir? Bir daha işte bunu sen böyle bir şey. Kim çıkarmıyor bu şekilde böylece? İlla kalkacaklar. Hele kalkmasa bakan biri. Bir el bağlıyorlar. Bu daha bidat muhteremler. El yalnız namazda bağlanır. Bunda bir şartı var bu şekilde. Eğer orada bir meslum bir şey varsa yani okunması gereken bir sünnet fazla varsa el bağlanır. Mesela rüküde kalkıyoruz. Kalktık rüküde ayağa kalktık. El bağlamıyoruz. O bir şey okumadı işte ona bir şey. Yani namazda bile ancak okunan bir şey varsa, farz, vacil, süre okunan bir şey varsa, o zaman el bağlanır. İşte okunmuyorsa el bağlanmaz. El bağlanmaz. E kalkıyor Mehmet'e, kıbleye dön, efendim ondan sonra elini bağla. Ben, sen namaza mı girdin sen be, namaz edersin bu şekilde böylece? E zararı var mı? Bidat onun zararı var tabi. E, olur. Nasıl olabilir? Bir insan aşık olur peygambere de, o anda peygamber doğmuş, o aşka gelir. Ama kulağını dinlemiştir, anlamıştır. O anda işte peygamber sevgisi vardır da... ...bir cezbe bir aya kalkar. O başka bu şekilde böylece. Yoksa bir nedir, ne dinle bir şey yapmış bu şekilde böylece. bu <gülüyor> i̇şte sayıdanlar... ...böyle... ...heynun maruf de ne yapalım böyle... ...bilinçli yapalım bunu bu şekilde böylece. Yani söylediğimiz söz nedir? Bu farz mı? Vacip mi? Bu sünnet mi bu? İslam adabı mı bu? Nedir bu... Nereye ısrar ediyor? Hangi kâne dayanıyor? Bunları bilelim. Bidatlarda yaymayalım din diye. Yani din aslan çıkmasın. Din hurafe olmasın böyle. Din tertemiz kalsın din. Böyle ha Ve bunlar namazını kılarlar gerçek müminler. Ve yukümüne salate. Hakkınız hangi ayeti gelse gelsin. Mutlaka hemen arasında namaz geliyor. Namaz, namaz, namaz. Yani dinin direği, müminlerin miracı, kalbin, gönlün tacı, peygamberimizin gözün nuru. Namaz. Namaz geliyor. Müminler namazı da nasıl kılarlar? Güzelce kılarlar böyle. Bak namaz kılarlar ama namaz müminler güzelce kılarlar. Nasıl güzel? Şöyle özene, özene şey. Tatlı tatlı namaz kılarlar böyle şey tantır okurlar. Acehetme yavaşça okurlar. Ve rükûnu sevgisini böyle, böyle huzur ala ala. Artı böyle doymadan yani böyle. Doymadan böyle kana kana böyle namazı kılarlar. Rüyetüne zekate. Müminler zekat verirler meleğe veriyor. verirler bak müminler. Bu da nedir? Mali ibadet. Diğeri bedeni ibadet, iman <gülüyor> Mümin olmak imana bağlı, kalple bağlı. Ondan sonra bedenle bağlı namaz, bir de mali ibadet, zekat. Tam kırkta birisiyse de bu farzdır. Tabi onun dışında Allah için bir şey verirler. Peki verdi ne oluyor? Bir gün böyle iki namazı mütakip, bir yerde cami dışına çıkmışlar, cami dışına oturmuşlar orada. Aralarında bir zat varmış. İbrahim et Hamazeteri, evliullah, alışan tek eden. O da arana varmış. Sohbetiyorlar. O çevrede bulunan herkesin tanıdığı bildiği çok yoksul biri geliyor. Aşırı yoksulmuş. <gülüyor> onu cemaat biliyormuş, tanıyormuşlar. Geliyor. Çok sıkılmış, daralmış artık gelmiş. Cemaat elafi kişi endilla. Allah için bana bir şey verirsen, verirseniz verileceği. Ama utanıp, yanlış yapıyor. Tekrini bildiği için, bir şey çalışıyorlar. Hadi i ve Vethem Hazretleri, o da veriyor ama, o ne yapıyor? Hem parasını o fakire veriyor, veriyor. Hatta bir de, şöyle bir şey yapıyor muhteremler, İbrahim Hazretleri verirken, böyle tutuyor parayı. böyleleri fakir açmış ya, fakir eli, Öyle böyle parayı koyuyorlar üstten. Yerim etemezde parayı böyle tutuyor, fakir üstten alıyor. Neden? Hazreti var ya, üstteki el, alttaki daha hayırlı. Üstteki el, altın daha hayırlı. Yani İman Tansiyatları, fakir benim daha hayırlı. Yani kendi tevazu yapıyor, Ben yandan da aşağıyım, o ben daha hayırlı diye, böyle parayı veriyor. Bu parayı alıyor, alıyor. Fakir payı alınca başta fakire dua etmiyor şimdi. Allah senden razı olsun ve ne yaptın buraya bak geldim. Allah sana cennetin ve Allah affetsin. Bana dua ediyor. Şimdi cemaat şaşıyorlar Ya İbrahim. Oraya ilk defa gelin Hazretleri de. Ya İbrahim. Fakir. Yoksul. Bize geliyor el açtı. Dilendi. Biz ona bir verdik. Onun bir dua etmesi lazım. Yok öyle değildi. O diye be eğer o şu anda buraya gelmeseydi, bizim cemce paralar cemce kalacaktı, duracaktı. Örnek bu akşam arkadan yine kalacaktı. Ama onu Allah razı olsun bak buraya geldi. O ahiret'in postacısı, hemen yani fari postacı. Şimdi bizim paramızı aldı, onu ahirete götürüyor bak. Ahirete gitti onlar, ahirete gitti bu şekilde. Onu alı razı olsun diyor aldı bizim malımızı, onu ahirete postul, yatı taşıdığı bu şekilde böyle yapıyor. İşte muhteremler, Allah için, din için vermek nedir? Ahirete göndermek, ahirete göndermek. Bir örnek vereyim maddi olarak, akıllı kalması iş azı cemaatimiz. Mesela, bir kişi yabancı ülkeye çalışmaya gitti. Çalışıyor orada. Biliyorsun gideneren bazısı, orada yoldan çıkar, kazanın yer orada böyle. Sonra buraya gelir sünür gider. Dedim ki yabancı yere gitti, ülkeye gitti. Dürüst çalıştı. arama şuraya buraya gitmedi. Ne yaptı? Kazandığı parayı Türkiye'ye bir gönderiyor. Ama anne babasına, ama kardeşine, onun adına gönderiyor. Şimdi ne diyor parayı gönderirken? işte kardeşim sen bana bir arsa bul da. Bir arsa alsam bana güzel bir arsa. Peki, arsa alınıyor. Yine para gönderiyor. Karşısına bana güzel bir bina bakın oraya. Bina da yapıyor, İşte alt dükkan olsun, şu olsun, bu olsun hepsi yapıyor. Hatta eşy alıyor, aldırıyor. Sonra tabii o işte iş emek işte Türkiye geliyor. Gelir zaman bakıyor ki gerçekten çok güzel geniş bir arsa almış alınmış parasıyla. Güzel bir kış kurulmuş, içi de dayanmış dayarmış. Efendim eşyaları hazır. Bahçesi gibi çiçeği ağaçlara yetişmiş, hep yetişmiş. Bu ne abi? seviniyor. Niye <gülüyor> orada parayı ben yeseydim diyor. Şimdi buraya gelince kâğıda sürecektim diyor. Şimdi aynen böyle bak muhtemelen. Aynen bu şekilde böyle işte. Ahirette gittiğimiz zamanda, gittiğimiz zamanda buradan oraya ne göndermişsek onlara da hazır. Ne göndermişsek diye mi? Bakacağız. Elhamdülillah değil mi? köşkler, sahiller hatta muhteremler adı cemaatimiz ağaçların, yaprakların, meyveleri bile ibadete bağlı. ibadete bağlı bakın böyle şekilde. Ona bağlı böyle şey. Evet. Kişi ne kadar ibadet yapar, ne kadar burada bir şey gönderirse oraya. Ne kadar buraya gönderirse orada her buradan giden şey onun adına onun namına yapılıyor orada. Yapılıyor burada yapılıyor. Buradan gidecek bakayım elhamdülillah. Girdi mi bakacak. Bu köşk kimin? Köşk melekler. Benim bu köşk? Evet senin. Yetmiş kat. 70 kat. Her katı yetmiş daire böyle şey. Hem de öyle kalıp mafya koymuştuk hep böyle şey. Altın, yakut, zümrüt, inci mercandan beri şeffaf işlenmiş. Yani <gülüyor> aklı hayale gelmeyen başka bir köşk her köşede oya yatakları, şeyler, cennet ipekleri, her tarafı, tarası, o tuğba ağaçları, göz kamaştan şeyler. İşte demek ki öbür tarafa da göndermek, mümkünle gönderirler. rizm ve Resulü'nü ve mümkünle Resulü itaat ederler. allah Teala ne buyuruyorsa ne buyuruyorsa Allah Resulü baştında. E ne buyuruyorsa Peygamberimiz şimdi bazen hep yapıyoruz bu hep yapıyoruz da bunu ya efendi bu sünnet bediuyorsun böylece. Yani bu sünnet yani yapması olur diyoruz. Ne demek sünnet? Sünnet demek Peygamberimiz o işi yapmış ya da Peygamber işi yapın demiş bizlere. Yani Allah'ın Resulü. Peygamber Aleyhüm Muzeret, Peygamberimiz bize bunu yap ümmetim diyor. Neden yap diye bizlere? O da yine bizim yararımıza ama. O da yine bizim yararımıza. Yararımıza. Haşa yani peygamberde yap derken bize şefkatli bir Resulullah biz acıyarak bizim için bizi yaramızı yap derken onu haşa e, küçümsün ve sünnet demek yani bu da hakikat nazara deniyor böyle. Yani hakikat ehli yönü kişiye için bu da çok kaba bir şey muhtemelen. Böyle. Bunun için elimizden geldiği kadar böyle farzı da vacibi de sünnetleri de böylece. Sünnetleri de yapma çalışıyor inşallah. Üllaike işte bunu yapanlar seyirhamühümullah Allah bundan ileride rahmet edecektir. İdi Allah'ın rahmeti cennetle Cemarullah mı terlemişti? Allah rahmeti belli. Bu da sin'e geliyor, seyr Allah bunlara ileride, hem bu da sin yakın işin, sefi uzak işin gelir. Bu da sin'e geliyor, Allah bunlara yakında rahmet edecektir. Yakında. Bu tabii daha ölüm anında başlıyor böyle. Ölüm anında başlıyor. Aziz Aleyhisselam'ın canımızı geldiği zaman gözden perden kalkıyor sen? Herkesin kafirine kalkıyor gözden Ona O ne kalkıyor Ne görüyor kişi? Kazandığı yeri görüyor. Dünyada ne kazandı? Ne kazandı dünyada? Ona gösteriliyor bak. Eğer cennetse, Veylam buyuruyor, bak kulum, bak seni ben yarattım, sen bu dünyaya aldanmadın dünyada geçici olduğunun farkına vardın. Önük oldun. İşte bak yerin. Versen razıyım. Kul o anda bir cehennete bakacak. Tabi gözü kamaşıya muhtemelenler. Cehennetin kokusunu duyacak. O koku ruhunu besleyecek ruhunu böyle. Kokusunu duyacak ve cehenneti görecek. Böyle gönderiye bakacak cennete. O cehennete bakarken Haz az Azal -Aley Aleyhisselam ruhunu alacak ama bu kişi öldüğünün fark etmeyecek benim tırağımdır. Onun için bazı insanlar bakarsın gözü açık böyle, hafif bir gülümser böyle, öyle gözü bir noktaya kalmıştır böyle gözü, diker gözüne, öyle sevinçli, sürurlu yüzünden belli olur, öyle o hale gider benice. Öyle göze bakar, aşağı gözüne öyle sevinçli bakar, elhamda kazanmış benice, kazanmış. Tabii aksi bir Allah korusun benice. Dinii aldanmış işte, değil mi öyle? aldanmış, Allah korusun. Üç gün, beş gün dünya muhteremlerdi. Sonra emin olan muhteremler insan dünyadan yaşamak ister de yani daha böyle konfor, lüks veyahut insan böyle nefsani yani şehvetine düşür olduğu kişiyi böyle haram ayırmadan ben dünya yaşayacağım dese bile yine değil ama yine. Yine elinde değil muhteremler. Bir de kader meselesi var ya. Kader meselesi var. Ben bir aile biliyorum muhteremler, aile genç aile, Bunların bir de çocukları vardı, küçük kız çocukları vardı, genç aile, ama ikisi de Allah'ı inansız böylece, Paralar var zenginler, kendilerinin, efendim bir dünya yaşayacağız. Birkaç sefer öyle bir ilgilendim biraz şey yaptım böylece, hiç ama hiç amaşmıyorlar bana, bir dünya yaşayacağız efendim, gençiz biz yaşayacağız bu dünyada, gelme tozma. <gülüyor> Allah korusun muhteremler, çocukları bir trafik arasında gidiverdi. Çocukları, trafik arasında. Bir öldü, yıkıldılar. Yıkıldılar. Ne eğlence ne gülebilirler. Onlar yıkıldı sarımına. Gittiler mesela Yani dünyada, bir insanın haşa ağrıtı umursa, insan Allah umursa, e de her imkanım var diye, e dünyada yaşayacağım dese de, yaşayabilecek ama, Yok, yok muhteremde. Çünkü Çocuğuna bir hastalığı gelir. İnsan kendine bir hastalığı gelir. Efendim en lüks arabası. Efendim. Hatta özel şoförü var. Çok deneyimli şoförü var efendim. Çok güzel şoförü var ama karşısına gelir. Bu taraftan ya. Bu muhteremde ya. Çarptı araba. Ne oldu? Sakat kaldı kişi. Yaşayacaksın ama. Sonra bu trafik kanunu muhteremde. Trafik kuralları. Bakan bakan tanımıyor? Kim tanıyor muhteremler? Ya kaza geldi mi geliyor bu şekilde? Allah korusun. Beyinde sakat kalıyor. Evet, ayak da kesiliyor, kol da kesiliyor bu şekilde kesiliyor bu şekilde. Yani dünya insan ben dünyada illa yaşayacağım dese, imkân da var dese, ama yaşaması gene eline değil muhteremler. Elendi bu şekilde. Ölümü daha da engel olamıyor ölüme. Ölümü engel olamıyor böyle bir şey. Allah'ın koltuğu kural. Kim buna karşı gelebiliyor ki? Kim bunu değiştirebiliyor ki? Kim değiştirebiliyor ki? İnnallâhe azizin hakîm. allah Teala Mevlam Celleşânî azizdir, hakimdir. Aziz izzet sahibi ki dilediğini yapar. Güç, kuvvet kimsenin olamaz. Kim olamaz. mevlana ne diliyorsa onu yapacak mı Dünyanın süper gücünün başkanı programı var. Uçağa gidecek. Gidemiyor. Hava muhalefeti bak. Uçak kalkamadı. Bir sis koyu siz siz bastırdı koy Kalkamadı baktan kardeşim. Ya. Anı hastalandı. Der hastaneye kaldırıldı. Bakın muhteremler. Bir insan dünyanın süper gücünün başkanı da olsa Aciz mi aciz? Hava muhafine değiştiren bakın. Bir sizi kaldıramıyor böyle. Bir şey gücü yetmiyor böylece. Işte. Bir şey yetmiyor. Uşağ azanda yere yere düşüyor. Heval telsiz bildiriyorlar uşa düşüyor. Ama kim ne yapar ki? Uşa düşüyor. Tam bakarsın o kadar. Tayyem eder. azizün ancak Allah aziz. Aziz. İzzet sahibi, güç sahibi ki öyle güç ki Hiçbir engel tamayen güç müdür? Güneş de Allah'ın emrinde öyle dönüyor. Yörüngesi var organizma, yörüngesi var. Ve kamera kadernah menazile, bak mehmetallah. Ve menazile. bak. Ayda her ağaç nasıl olsa olacak Yıldızların, dünyanın, bütün karaciğerin, bütün kainat, zerreden bile küreye kadar. Allah'ın kesin emri hakimi hükmünde hükmünde varış. Allah aziz işten Ne Nemut Allah kula bilirşik midirler. O Allah kula bilirşik Allah kula yeter iş işte, otururlar. Hakimin Allah hakimdir. Hüküm onundur otururlar. Allah ne hükmederse o olacak beleyici. Bunu kimse değiştiremez. Şimdi muhteremler, müminlerle ilgili ayet-i bir tane daha burada cehennet ilgili ama tabi bu geç kalacak şimdi. Geç kalacak. Zaten sonuç belli muhteremler. Sonuç zaten belli. Yani bizler Allah'a itaat etsek ilerşahınıya. Peygamber itaat edersek zaten elhamdülillah Allah'ın rahmeti sonsuz muhteremler. İnşallah Mevlam'a nasip eder Cennet cemani İnşallah. lillet Tane Teala Fatiha.